Hasbi Hal hazırlayan ve sunan Cüneyt Gülen. Dumistan bu larda kaldım İstanbul. Kıs senin sebebi ne? Yar senin sebebi ne? Da kaldım İstanbul larda kaldım İstanbul. See you. Maçkada buluşalım, Maçkada bulu. Sen yağmur ol, ben bulut. Sen yağmur ol, ben bulut. Maçkada buluşalım, Maçkada bulu. Sen yağmur ol, ben bulut. Sen yağmur ol, ben bulut da Maçkada bul. Sen yağmur ol ben bulut, sen yağmur ol ben bulut, da maçka da buluşalım, maçka da bulut. FM Radyo Hava'ndasınız. Hasbihal programı başladı. Program yapımcınız ve sonucunuz ben Cüneyt Gülen. Bugün de e, keyifli bir sohbet gerçekleştirmek. Şarkılar türkülerleri aslında sizlerle buluşturmak için karşınızdayız. E, bugün çok özel konuklarım var. E, yaklaşık 40 kişilik bir grup ama onun sadece üçünü tabii stüdyoya alabildik. Doğa İçin Çal grubu bugün bizimle beraber. Pek çok forumda, pek çok internet sitesinde, Facebook'ta, YouTube'da, Dailymotion'da karşımıza çıkan bir grup. Videoları var. Videolarını kendileri hazırlıyorlar. Altyapıyı kendileri yapıyorlar. Şarkıları başka yerlerden alıyorlar ama düzenlemeleri kendilerine ait. Oldukça başarılı çalışmalar yapan bir grup ve bu grubun üç üyesi aslında bir grup demek doğru değil bir oluşum diyebilir miyiz proje proje diyelim çünkü projesi. genelde böyle adlandırılıyorsunuz Doğa için çal grubu Tabii çetesi <gülüyor> çetesi demişler bir kere evet. çetesi <gülüyor> <gülüyor> programda çetesi demişler kimde? Bir televizyon programında Doğa İçin Çal Çetesi diye <gülüyor> Peki Doğa İçin Çal Çetesi'nden <gülüyor> Fırat e yavaş ya, <gülüyor> ya, ya, burada, evet. ee, Ersen Özcan burada, hoş geldiniz hoş ve Tayfun Turan, Turan burada. Ee, Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, bulduk. Ee, tabii projenin biraz daha beyni olduğu için, e, hatta bu nedenle saçları biraz döküldüğü için Fırat'la başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Radyo diye öyle gözüküyor, Ersen daha büyük Şu an izleyiciler görüyor. Evet. ama ben söyleyeyim. <gülüyor> Abi hiç alakası yok bence. Ya, şimdi ha. proje 5 şey... kişilik yapım ekibi var aslında. 3'ü burada. Cemre Kabaş ve Villano Fenerci de evlerinde şu an bizi dinliyorlar herhalde. 3 kişiyiz burada. İlk proje olan divana Aşık gibi doğa için çal Bir de 45 kişiydik. İkisine 91 kişi olduk. 2 katı olduk. Hı -hı. Böyle devam ediyor şimdi. 3. projeyi e olacak inşallah. 180 kişi <gülüyor> ya, Bir gün bir... Yarım saate çıkaracaksınız o <gülüyor> kulübü. Evet. Aslında öyle olmaz. Hani biz Stalcum'da bir Birkaç bin kişi toplmanız o da söylerse bir anda sayıda Koro şeklinde. He, güzel daha olur çok daha çok artabilir aslında yani gibi. 180 bin'i birkaç binlik böyle çıkarmayı düşünüyorsunuz rekor denenebilir aslında 180 hmm. kişiye tamam. yani. bak şimdi iyi iyi fikir ya ginesi de çağırırız neler çıkıyor şimdi e, proje tabii e, direkt olarak hemen ilk etapta sizin e, bulduğunuz bir proje değil orijinalinden başlayalım Hı -hı. E, Playing for Change e, Hı -hı. oluşumundan. Ya konser olaraklanmış olarak, diyeceğim ama öyle de değil çünkü bizimle gayet ha, aynı yani insanın sokakta hı hı. mikrofon ve kulakla çekilmesi görüntüsü olarak aynı şey ama biz onlardan hani yaptığımız yeniliklerden dolayı biraz ayrılık gibi. Hani engelli arkadaşının kullanması, tamamen sesin kesilmesi. Hı hı hı. Bir de onlar büyük ihtimal tamamen sokak müzisyenleri kullanıyorlar. Bizim onun tamamen sokak müzisyenleriymiş. Evet, Onlarla araştırmada yapmıştım. Cihan Gülbudak, teremin çalan, uzunce bir oğlum. O sadece sokak müzisyeni. Aslında biz bir sürü olsun insanilikle her konuştuğumuz bazıları yanlış telefon verdi Bazıları işte ne kadar para alacağız falan filan diye Yaklaşınca biz pek şey yapmadık Sokak müzisyenleriyle anlaşamadık Kanalize olamadınız evet, o yani, doğru evet. Ama şey tabii hani e, daha böyle bilinen e, profesyonel insanlarla bu işi yapmanın daha avantajı oldu büyük bir ihtimalle. Tabii ki. Yani burada gördüğüm iki arkadaş zaten müzikle <gülüyor> ilgili arkadaşlar. <gülüyor> Onun dışında işte Murat Evgin var. Bu son çalışmada Cengiz Özkan var ki <gülüyor> yani türkü söylediniz. Bir öncekinde de türküydü ama e, burada Aşık ve Eser türküsü söylediniz ve günümüzde Aşık ve Eser türküleri deyince de Cengiz Özkan akla gelen isimlerden bir <gülüyor> <Evet. da> tanesi. <gülüyor> evet. da öyle söylemişti. Evet. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> tabii. Onu Ersan ayarladı. Fuat Sakayı, Serkan Çağrı'yı da ayarladığı gibi. Öykü Süsü. Öykü var evet. E, tabii onlar zannediyorum daha önceden de bu projeden haberdar oldukları için. O zaman Ersan'a dönüyorum ben şimdi Durum burada. Yani. Çok da zorlanmadınız Cengiz herhalde. Cengiz abinin hiç bilgisi yoktu. Projeden. <gülüyor> projeden bilgisi o yoktu. O biraz daha herhalde internet dünyasından uzak kaldığı için. çok uzak evet. Ihtimalle. Ona zaten direkt hani abi böyle bir şey var dedik. Doğa için çal hemen gelirim dedi hani projeyi izledin mi abi falan diye söyledik ama izlemediğini söyledim. geldiğinde izledi. Geldiğinde izledi yani bizim yanımızda izledi. Büyük ihtimalle ona da çok değişik bir proje olarak gelmiştir. Hı hı. Çünkü ben Divane Aşık gibi dinlediğimde çok, çok heyecanlanmıştım. Hatta şey de Playing For Change e de sizin vasıtanızla ulaşmış oldum ben. Hı hı. Yani ilk kez orayı izleyip sonra sizi izlemiş değilim. Stand By Me. Onlar da bir Stand By Me yaptılar zaten. ondan sonra bir şey böyle video onun çok var. Yani ben hiç başka, başka bir şey görmedim. Sitelerini de, de takip ediyorum ama. Var. Albümleri de çıktı. Var. Türkiye'de çok duyulmadı ama. Yani dünyada çok yankı uyandırdı diye biliyorum ben. Bunu artık YouTube'da şey oluyor. Doğa için çalın İngilizce versiyonu diye. <gülüyor> Sanki onlar bizden almış gibi. Abi değil tabii. Ee, ama bizde kültür şş. çok. Bir de o var. E tabi canım. Bizde malzeme çok olduğu için. E tabi canım. Yani düşünsenize. Ee, onlardan. Ama Şimdi, yaptığımız her şeyden onların haberi var. Adımı yani, adımı biliyorlar. Hı -hı. Onlar da memnunlar o zaman Türkiye'de böyle, de, böyle bir çalışma yapılmasına. Harika olmuş falan dediler hatta uzun ince bir yoldayın içinde yani. Peki e, tabii kayıt aşaması var bunun. Buraya gelmeden önce 91 kişiyle çalıştığınızı söylediniz. Bu kadar insanı bir araya toplamak zor olmadı mı? Her şeyden önce. Yoksa Her herkes de, hazır mıydı? Yani parçanın adı bile hani ilk proje bitten sonra hani şey oluyor. Kimse hazır değildi zaten. Yani yine yapım ekibi olan Tayfun, Elsan, işte Aytaç işte, yani. Zaten ilkinde olan birkaç kişi vardı ondan zaten projede, ikinci projede olacağı belliydi. Bütükler işte Ersan bir sürü insan getirdik. Eurovizyondaki şey, beşli gibisiniz. yani Orası değişmiyor. İlk beş tamam. Yapım ekibi olduğu için zaten olması her şeyden haberdar olan zaten bir beş kişi var. Evet. hani ilk karar verildiğinde hangi şarkıya verildiğinde ya da işte ne zaman başlanacağıyla ilgili ne zaman nerede bir organizasyon olacağıyla ilgili o beş kişi zaten ilk başta haberdar oluyor. Sonradan diğer arkadaşların bilgisi oluyor. Peki bu beş kişi ayrı ayrı o 91 kişiye ulaştı mı yoksa zaten halihazırda hazırda çünkü sitenizde şey vardı bizimle söylemek isterseniz diye bir bölüm vardı. Oradan sanırım Oradan... 3 kişi iyi aldık uzun ince bir yoldayım parçasında. GK işte Estos ya da işte ünlü insanlar mesela Ama aşk olsun ben de oradan şey yaptım. Başvurdu bulunuyor. Kaynama 5000 kişi var yani. <gülüyor> mesela vokaliz grubundan Kerem Seven geldi oradaki bas ses. O mesela Ayşenur Yazıcı'yı getirdi. Sümer abi işte Serkan Çarı, Tuğçe Pala, Tuğçe Pala'yı Kerem bir de. Hani evet. böyle bir anda şey oldu dağılıyor kendi kendisi. Şimdi ne olacak insanların yer alması? Peki yine şey olmuş mu? Dur sen söyleyeceğini söyle. Murat, Murat işte bir Murat Evgin bir iyi arkadaş. Murat Evgin tabii kebap tavidi yani getirdi. Yunanistan'dan da getirdi. isimler var hatta. Tabii onda Fuat Abi sayesinde, Fuat Saka sayesinde bulduk. Şey Pantelerisli, Maraykotiy, Sakiskikas, Atina'da Hı -hı. E, Atina'dan büyük sinir dostuna sahip Aranjor. Bir insanla bir ortamda konuştuk. Fırat olayı anlattı, CD'yi verdi. İzledikten sonra bir gün sonra görüşmek istedi bizi. Biz de gittik. Ben yardım edeceğimizi. Zaten çok kısa bir sürede onları da halledip gönderdi görüntüleri yani. Onlar görüntüleri ve kayıtları orada yapıp bize yolladı. Yunanistan'da Aha. çekildi o görüntüler. Hı hı. Çünkü genelde Türkiye'de hatta evet. genelde İstanbul'da çekilen kayıtlar. Evet. Bir e, Ersanlı Tayfun'un şeyleri Cemre herhalde. Var. Cemre var, var. Tayfun, üçümüz. Sen zaten şey Meryem ana. Meryem Hanım manasının önünde ee, ama şey görüntü süper tabi siz bir de tabi soğuktan titrer bir vaziyette böyle yani. sahil 19 dereceydi o gün yukarıda bizim çekimi yaptığımız yer eksi 4 evet. ee, ama güneşli derecesi. hani arkada güneşli bir hava var önde sen ama... söylüyordun yanlış mı hatırlıyorum, yani hatırlıyorum. Yani maçkada biraz daha de... aşağıda çektik biz benim çekildi ama Trabzon'da aşağıda güneş vardı yukarıya doğru <gülüyor> arabayla çıktık tamamen çıkamadık zaten yol birdenbire <gülüyor> karla karşılaştık yani hemen güneşten çıkıyorsunuz anında karşımıza kar <gülüyor> falan geldi. Mart ayının ortalarıydı yani. Arabayı çektik bir dağ tırmanışın falan yaptık yani bayağı, bayağı uzun bir yol bir yürüdük, bir yürüdük böyle. Arka taraftan şey, şey, yani. videoyu izlerken ben şey gördüm o, o teaser'ını yapmıştınız <gülüyor> videonun küçük <gülüyor> evet, evet. bir bölüm. Tabi orada işte Sumelaman Astır'ına çıkıyorduk. O <gülüyor> saniye, Arkada bayağı... şeyi gördüm ben ya küçük böyle bir dere akıyordu ya da ona benzer bir şeydi hafif böyle küçük bir e, şey. Katsması yer falan yuvarlanıyor falan mı? O çıkış yolunda görüyoruz zaten her yerden bir sokuyor yani. Karımın. Ya şöyle söyleyeyim o ağaçların Akıyordu. altından geçerken sırıl sıklama olduk çünkü böyle tepemizden aşağıya o karlar içimize giriyordu yani. <gülüyor> o ağaçlardan düşen dallardan düşen kartaneleri. Hay Allah kahretsinlerden geldiklerin dediniz mi? Yok, yok demedik yani. her yani şey an, ya. keyifliydi <gülüyor> <ya>. çok keyifliydi <gülüyor> yani o gün özellikle. Bir köpek vardı hatta Evet. Araba, Aa, ya da çok komik daha Orada sürekli abi bana ekmek verin. <gülüyor> <gülüyor> Ama bildiğim ya, arabanın içine <gülüyor> girecek yani. Yok girdi zaten şöyle oluyor. Durduk Ersan camı indirdi. Ayaklarını uzattı arabanın ka kapısına ee, ve kafasını içeri soktu. İçeri baktı. Ondan sonra geri çıktı. Hadi <gülüyor> devam edin ekmek dedi. Biz devam ettik. Baktı buradan ekmeği <gülüyor> çıkmaz. Yani, <tabii. gülüyor> Oraya da şey Ahmet Erkan Bey sayesinde gidebildik. O da zaten hazır eczacı odasındayız. Alergo diye bir firma var. Alerji ilaçları satıyor. Hı -hı. O sponsor oldu bize. Hı -hı. Onun sayesinde Trabzon'a gittik. Tabii Cemre Kabaşı'nı kaydedebildik. Yani Hı -hı. onun sayesinde oraya gittik <gülüyor> Peki şey yok mu hakikaten? Hani bu çalışma oldukça ses getirdi. Hani ilk ile beraber, Divane Aşık gibi ile beraber. Oldukça ses getiren bir çalışma oldu. Hı -hı. Biz de size sponsor olalım. Hani buralardan yapmak istediğiniz bir şeyler varsa yapalım diyenler olmadı mı hiç? Yani genelde hani bir parasal gibi bir şey mi daha çok barter gibi oluyor. Mesela Akçabatlar Derneği onlar san ayarladı. Onlar bize bir kamera aldı. İşte alergo şirketi yol safını karşıladı. 35 milimetre adaptörü aldı. O tarz ihtiyaçlarımızı yani zaten bizi minimalde tutmaya çalışıyoruz. Öyle bu işten para kazanım diye bir amacımız olmadığı için. Hı hı. Hani tişörtlerimiz basıldı doğal için çaldı şortu. Onu birisi yaptırdı falan. Şu an şey satışı sürüyordu Doğa için e, çaldı şortu. Evet. Ağustan.net internet sitesinde foruma girerseniz orada hı hı. Unuttuk 190 santil gelirdik işte. bana ama bedeni de, de bilmiyorsunuz ki. <gülüyor> Benim XXX'ler çilen aynı o da yoktur herhalde. Bedenler, Bedenler büyük zaten. <gülüyor> ha öyle mi? Small giyiyoruz e, biz küçük. Bizim yok olmameli. Large giyen adam small giyiyorum ben yani. Hadi ya. Aa o kadar şey herhalde. Bedenleri evet. büyük. Büyük. Olsun iyi bak. güzel olmuş abi Peki, e, o zaman şimdi bir canlı dinleyelim. Çünkü e, bir taraftan canlı eser de söyleyeceğiz. Fırat <gülüyor> sen söyle. <gülüyor> Bence Fırat söylemesin. O sadece bas gitar çalıyor. Bas gitar çalmıyorsun sen burada sadece değil mi? Başka bir sürü şey var. Aha. Kayıtmayı Çok falan bir sürü şey yapıyorsun. Bas, aslında klavyeci yani. kendisi. <gülüyor> o Ümit <Bey> sen de burada varmış <gülüyor> diye. Evet provada Ersan yaptı. <gülüyor> Ersan'ın Ersan balet olma ihtimali <gülüyor> sıfır var var. Gayet iyi giydin benim. Herhalde senli falan. Beyaz. <gülüyor> <gülüyor> Aşire, aşiret aşiret kızı mümkün değil ne. <gülüyor> yani Malzum çimen tabi biliyorsunuz mazum. Biliyorum biliyorum balet kendisi. Evet. çimeni biliyorum canım ama senin balet olma ihtimalin çok zayıf abi. Niye? Boydan kaybediyorsun 1.92 yani. Ama sanatın nerede onun olabiliriz yani. Aslında Sanat değilim canım. baletle. Abi ilgim yok ama dedim olmasın ya. Yani? Peki kim söylüyor? Tayfun söylüyor. Hayfa söylüyor sanki. Tamam. Suat da bu arada kahvemi dökeceksin. Ne istersin nersen ne söyle. Ben, <gülüyor> ben ben ben. Ben oldum. o zaman şey yapayım o Kim? unutmamalıyım daha önce Yok yapma abi bir tamam. <gülüyor> Çok mu şey olur? Ya şu an ortamı bir ses çıkmaz falan. <gülüyor> <gülüyor> e, herkesten özür dileyelim sesimiz biraz yorgun. Birkaç bir gündür üst üste konserimiz vardı. Hayfest'teydik. Zeynep özel beraber sahne aldık. Evet Kışık evet, evet biliyorum. Gelmeyi <gülüyor> çok istedim ama bir türlü fırsat bulamadım oraya içinde onun için Tayfun'un sesi biraz şeydir. Hı hı. Yani yani yorgundur çünkü 3 gün üst üste e, program oldu benim. Beyoğlu'ndaki konseri hı. de acı konuşacağız zaten. Eğlenceli görünüyordu videodan izlerken. Hı hı. Aynen. Sevel yükseklerden uçtu, düzeyindi. Şimdi gönlüm, gözlerimde. Kanlı yaşlar, hasretin bağrımda kışlar Başa geldi, olmaz işler Bin bir dertle doldu gönlüm Gözlerimde kanlı yaşlar Hasretin barında kışlar Başa geldi, olmaz işler Bin bir dertle doldu gönlüm Gelecektin gelmez oldun Halimi hiç sormaz oldun Yaralarımı Sarmaz oldun yokluğundan soldu gönlüm Aramızda karlı dağlar Hasretin bağrımı dağlar, çaresizlik yolu bağlar Yokluğundan öldü gönlüm, aramızda karlı dağlar Hasretin bağrımı dağlar. Çaresizlik yolu bağlar. Yokluğundan öldü gönlüm. Yokluğundan öldü gönlüm. Yokluğundan öldü gönlüm. Bu da e, benim ilk kez... E... <gülüyor> Türkan Şuray'ın bir filminde dinlediğim, tabii yıllar yıllar sonra da e, çok sevdiğim bir ses olan işte Edip Akbayram'la tekrar buluştum. Ondan sonra da aynı Türkan Şuray'ın filminde Söyleyen Kişi'yle, ismini hatırlayamadım şu an Suat'ı hatırlıyor musun sen? Suat'ı hatırlamıyorum. <gülüyor> ee, hanımefendinin ismini hatırlayamadım yani TRT döneminden hatırlamadım. E, Seyha kuş evet <gülüyor> ipucu se <gülüyor> ipucu saatten geldi Seyha kuş ee, mükemmel bir yorumdu ee, aynı şekilde e, seni dinlerken de aynı tadı aynı keyif aldım teşekkür ederiz teşekkür ediyoruz ağzına evet. sağlık şimdi e, tabi Doğa için çal e... Buradan bakıldığında yani şu oturduğumuz noktadan bakıldığında artık e, Türkiye'nin pek çok yerinde hatta dünyanın büyük bir kısmında yaşayan Türklerin olduğu her yerde Hı. ya da Türklerin yaşadığı her noktada bilinen, izlenen e, ve büyük bir ihtimalle de size geri dönüşleri olan bir proje. Nasıl alıyorsunuz geri dönüşleri? Neler geliyor mesela? Beğenmedik diyenler var mı? Yani her projede mutlaka beğenmedik diyen oluyor. Ama bunda çok az oldu. <gülüyor> çok ilginç. Yani ilk, i̇lk proje çıktığında ilk bir ay hani yok şu olmamış şöyle ama o da tuhaf yani. Hani biz daha sonra söylüyoruz. Hani mesela şey dediler ikinci projede işte ilk projede hiç şey yoktu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan kimse yoktu. Onlar rastlantı. Ama Ankara'dan da kimse yoktu. Yani bir sürü il ilden de yoktu. Karadeniz i̇lk, diyeceğim dersem de vardı şimdi. <gülüyor> <gülüyor> yani biz onları açıklamaya yaptık. hani Tamamen şans eseri. Herkes atıyorum Ankara'dan da olabilirdi. Kimse Ankara'dan doğmuyobiliyordu. 2. projede var mesela Diyarbakır'dan ve Tunceli'den. Hala iki, niye kimse yok diyorlar? Doğuda göre diyor. yani izleklerinin farkında olmadıkları eleştiriler yapıyorlardı. Onları çürüttük biz <gülüyor> olduğunu gösterip. <her gülüyor> ya 91 var kişiyi izlerken takip etmek hakikaten zaman Altın zaman zor oluyor. oluyor. Ya Ş şöyle bir şey var. Ee, özür dilerim. <gülüyor> tamam. ee, tayfun sözünü kestim. Ee, şöyle bir şey var. Ben izlerken bir öncekinde bir görüntüye takılıyorum. O görüntüyü yani. tam böyle beynime kazırken bir görüntü geçmiş oluyor. Birkaç kere izlenmesi gerekiyor. Şimdi Aynen. Yüz kere falan. <gülüyor> e tabi. 91 kişi olunca o yüz kişi. Şey yüz görüntü mutlaka e, ayrı ayrı izlenmesi gerekiyor. E, hani o açıdan düşününce de ister istemez hani bir anda böyle beyne kazanan, yerleşen bir şey değil. Bir de ilk dinlediğinizde tabi projeler ne olursa olsun ilk dinlenildiğinde farklı bir proje ise kabullenmesi zor oluyor bünyenin. E, yani o bakımdan eleştiri belki gelecektir. Ama bunda olmaması da büyük şans. Çünkü genelde evet. yapılan her iyi iş eleştiriye mahkumdur. Meyve veren ağaç taşlanır misali. Ben bu konuyla ilgili şey söylemek istiyorum. <gülüyor> yani zaten şimdi bir şey yapıyorsunuz ve onunla ilgili herkesi memnun etmeniz zaten mümkün değil. Yani mutlaka beğenmeyen olacaktır. Bir kısım insan... Aslında belki çok beğeniyordur fakat neden bu benim aklıma gelmedi deyip hayıflanıp... onun belki de tepkisini gösteriyordur bize ee, ilk projede özellikle e, gelen eleştirilerde şu vardı hani çok fazla eleştiri yoktu ama gelen olumsuz eleştiriler arasında şeydi. Siz bu projeyi araklamışsınız diye bir şey geldi. Benim başlarken söylediğim. Ben evet, evet. yani o, o çok hani gelen eleştiriler içerisinde o ağırlıktaydı ama o da işte okumadıklarından kaynaklanıyor. Çünkü biz internette işte kendi internet sitemizde ve işte diğer paylaşım sitelerinde bunu yayınladığımızda ya da yayınlandığında yanında zaten açıklaması var bu işte Playing for change projesinden esinlenilerek ve onlardan izin alınarak onların desteklediği bir projedir bu o projenin aslında Türkiye ayağıdır gibi açıklamalar da yaptık. Fakat insanlar bunu çok Kremiz fazla... Kriviso'da yazıyor zaten. Tabii tabii, tabii, kendi logoları yani. da var. İnsanlar bunu aslında okumadılar. Biraz biz okuma özürlü bir toplum olduğumuz için e, okumaya üşeniyoruz herhalde. Okumadıklarından dolayı bu eleştirileri yaptılar. O eleştirileri yapan insanların hepsine biz özel mesaj gönderdik. E, Facebook üzerinden. Genellikle hepsi tatlıya bağlandı. Evet Hı -hı. ya hepsi şey, tamam özür dileriz, kusura bakmayın. Biz yanlış anlamışız. işte aslında çok güzel bir iş yapmışsınız da bağlandı olay. Yani ha. dilin dilin kemiği yok. O eleştiriler zamanla zaten şey Diğer olacak. Kentli de hani, Fırat'ın az önce söylediği şeyle ilgili de yine bir şey söylemek istiyorum. eee bu hani doğanı güney doğanı niye kimse yoktu diye ilk projede zaten biz bas bas bardık, bizim kendi yakın arkadaş çevremizdeki insanlardan Yıkıyor. biz e, şey yaptık yani e, oluşum içine girdik kişi 45 de... kişi e, yani hep yani biz de dahil bu üç kişi dahil 45 kişi hı hı. Ee, hani yapım ekibini çıkartırsak evet. 41. 4, 41 oluyor. Hı hı. Aynen öyle. O 4 kişi. Vildan Özfener zaten klipte yok. Hı hı. Ee, o bizim dışımızda zaten 41 kişi. Ee, ama şey e, dediğim gibi hani hiçbir şekilde bizim öyle bir zaten niyetimiz yok ki bir de şöyle bir durum var. Biz arkadaşlara soruyorduk zaten. Nereyi yazalım hani şey olarak memleket olarak. Yani işlerinde Malatya'lı olan arkadaşımız da vardı ama Malatya hayatında gitmemiş. Ee, dedi ki ya ben İstanbul yazın. Ya da işte atıyorum İzmir yazın. Ya onlar nereyi isterse biz onu yazdık aslında. Bir öyle bir durum var. Ben doğma büyüme İstanbul, yani İstanbul'da doğdum büyüdüm ama aslen Trabzonluyum. Ben dedim ki ben kendimi Trabzonlu Trabzon Trabzonluyum. Ben Trabzon yazalım. Yani o, o şekilde biraz da kişilerin isteğine de bağlı kalarak yapıldı bu. O yüzden tamamen tesadüf yani insanlar biraz da yanlış anlamaya çok açık oluyorlar bu Bizim durumlarda. Bizim toplumda herhalde. böyle bir şey var ne yazık ki. Yanlış anlamaya meyilli bir toplumuz. Evet. Ee, peki tekrar şeye <gülüyor> çalışmaya dönecek olursak ee, kayıtlar stüdyoda yapıldı. Ee, okumalar yine stüdyoda. Ama dışarıda arkadaşlar söylediler ee, Yunanistan'dan gelenler de aynı şekilde mi Onay stüdyoda kaydettiler? Peki yani dışarıda hiçbir kayıt yok şu an değil mi Yok ama bütün oradaki kameranın arkadaki sesleri Atıyorum Murat Evgin istiklal Caddesi'nde yapar Tramvayın o çın çın sesi falan falan Hepsi ekstra konuldu ki hı hı. O Hava olsun diyor Yani biz dışarıda de onun aynısı olacaktı ben için bar istasyonu hatırlat yapalım dedik. Bunu nereden öğrendim? Şeyde izledim geçen gün Okan Bayülgen'in <gülüyor> programında. Ben de şaşırdım çünkü ben de dışarıda kaydediliyor diye biliyordum. Evet, bir başarılı o. Demek ki iyi olmuş. Bize saat teker dedi tabii Mai Sat. O Reis'den mi ceza eşiyle eşiyle falan iddiaya girmiş adam iddiayı kaybetti. <gülüyor> <gülüyor> Peki, tep buna bir sponsor işi yani. Adam gibi değil öyle denmez de bir sponsor olsa bir maddi şey olsa, Ekipmanlar olsa sokakta kayediriz zaten biz. Evet, tabii peki, imkanlarla alakalı bir şey yani tabii. imkanımız neyse biz o imkanlar doğrultusunda kısıtlı imkanlarla yapıyoruz. Sonuçta çekilen klip bir el kamerasıyla çekiliyor. Yani. Ne kadar sürdü peki? Beş ay sürüyor her biri. Çekimler vesaire evet, kayıtlar. E peki 91 kişi tek tek geldi İstanbul'da mı söyledi yoksa herkes kendine bulunduğu yerde çekti söyledi? Genelde herkes geldi Taksim'e. Taksim'e geldi çatıya. Hı hı senin oraya <gülüyor> geldi herkes peki e, birazdan ben şeyi de dinleteceğim ama onun öncesinde sizin e, web sitesinden de biraz bahsedelim istiyorum hı hı. web sitesi doğaçınçal.com ya da ağaçlar.net ağaçlar.net e, bu iki web sitesi birbiriyle ilintili mi yoksa birbirinden farklı ama ağaçlar.net destek verdiği için mi zaten ağaçlar.net'in bir projesi bu doğaçınçal Doğa projesi bilder özverencenin kurduğu bir site ağaçlar.net Logoyda o yaptı. Yıldönüs Fenerci kim bu arada? Yıldönüs Reis benim annem ama soyadımız tutmaz ama. <gülüyor> benim sahne adım olduğu için Fırat. <gülüyor> Aslında Fırat'ın ismi e, çok entelektüel görünüyor zaten. Nedir? Hayriye. Hayriye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sahne adım öyle. Mehmet Fırat Çağlar Tabii Mehmet Fırat Çağlar'dır. Ha peki. Ee, doğa için çaldı peki e, bu çalışmalarla ilgili tüm bilgileri arkadaşlarımız ulaşabiliyor. Tabii. Ee, oradan başvuru yapabilirler. Projedi dikkat almıyorsunuz ha. 5 bin çile 3 Hayır, bu, Hı -hı. O, kadar, o kadarını alabiliyorsunuz. <gülüyor> Aslında bu projede bayağı. Üçüncü projenin düşüncesinin en ön hazırlıkta Fırat'la bayağı baktık. Yani ne var ne? Böyle kariyeri yüksek olan insanlar falan da başvurmuşlar. E, ben da barım daha ya. ne istiyorsunuz? 16 yıldır radyoculuk yapan bir adam. Yani az çok notaları biliyoruz. Yok böyle bir kıstas yok zaten. Hani bir yüksek istiyor. Güneydoğu Anadolu yok. Müzik aleti çalamıyorum. Yani Güneydoğu Anadolu'dan olup niye kimse yok. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şey insan olması bile gerek yok. Bu da kediler, köpekler bir sürü şey var zaten. Hı -hı. Yani onun için bir ırk olarak şey olması da gerek yok öyle yani. Öyle mi hakikaten? Sühat, Ar Sühat arkamdan gülüyor ama Hakikaten öyle bir şey var. Çünkü bir önceki çalışmada Divane Aşık gibi de kedi de vardı, bokaldi. Yani bir fotoğrafı ya bir şey vardı yani. Projede yer almak için yani herhangi bir kıstas yok. Ama hakikaten ya o bile şeydi. ...projeyi ayrı bir hava katmıştı. Ya ben şey o türkü dinlerken kedinin sesini duyduğum anda büyük ke acayip keyif aldım. Ne no, no oluyor? İlk köpek ikincisinde Aytaç'ın tam önünde geldiği köpek oturdu. Hı hı. Yani. Yani. Kumru'nun peşinden bayağı gezdik sesini alınmış. <gülüyor> yani bunları hiç şey yapmadan planlamadan yaptık oldu. İnşallah <gülüyor> üçüncüde de oluyor öyle bir şey. Üçüncü için bir takvim var mı önünüzde? Yani henüz yani parça Bir seçme... gitmeden başlamak lazım aslında. <gülüyor> parça seç... Önümüzdeki 25 gün o zaman. İlk iki parçayı Tayfun Seyşi zaten. Divan Aşk uzun gibi uzunca bir yolda yeme. İşte bakalım ne olacak bekliyoruz tayfını <gülüyor> Hocam ben söyledim sana ya <gülüyor> ben <söylemedim> Hangisi <gülüyor> Hayır, alternatif, Aramıza... alternatif belirledik Onların arasından seçeceğiz Daha henüz tam belli değil ama e, Biz de bilelim belki bizim de önerimiz olur hani Bu daha iyidir filan <gülüyor> <gülüyor> Önerelim ya, Ama şimdi değil kayıttan sonra <gülüyor> Duymasın insan Ka Abi kayıttan sonra önerirsem ne anlamı kalacak onu Ha önereyim kayıt alınsın Programdan ha, sonra ha, ha, Bu kayıt değil artık bir önceki kayıtta tamam, Şimdi canlı tamam yani, canlı gidiyoruz. Programdan sonra diyoruz. Peki e, o zaman şöyle yapalım. Normalde aslında programın sonuna doğru dinletmeyi düşünüyordum ama hem biz de bir hava almış olalım, Hı -hı. bir nefes almış Hı -hı. olalım. E, uzun ince bir yoldayım çalışmasını dinletelim dinleyicilerimize. E, o arada da biz de hem ayrıca bir sohbet etmiş olalım. E, ben de fikirlerimi o size söyleyeyim. <gülüyor> Neyi? Öneri o ara, arada sonra, alabilirim. O arada fikirlerimi ben söyleyeyim size. Peki e, Doğa İçin Çal grubu bizimle beraber. Radyo Havan'da Hasbihal programındasınız. E, program yapımcınız ve sunucunuz ben Cüneyt Güzel. E, Gülen. Güzel ne ya? <gülüyor> ben Cüneyt Gülen ee, Yaklaşık bir e, yarım saatimiz var arkadaşlar Yarım saatlik zaman dilimi içerisinde Biz yine hem Ersan'dan türkü dinleyeceğiz Tayfun'dan türkü şarkı dinleyeceğiz Fırat da isterse bize bir tane söyleyebilir ama insanların intihar etmesinden korktuğum için Ona en sona işte böyle belki olursa Aman Tanrım bu ne güzel ses diye intihar <gülüyor> <gülüyor> İşte o yüzden ben de şey diyorum hani En endişeleniyorum yani işte. <gülüyor> <İşte. gülüyor> Peki hep beraber Uzun ince Bir Yoldayım mı dinleyelim Ardından tekrar beraber olacağız Oh, mm -hmm. Görün Sehliş bu hala. ya Gahalayı gahi güle Yetişmek için menzile Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece, gündüz gece. <Gülüyor> Yetişmek için menzile gidiyorum. Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldeyim Yediyorum gündüz gece. ...Tem programındasınız... ...Doğal Çinçal ıı, oluşumu... Projesi, Projesi çetesi, <gülüyor> çetesi nasıl adlandırıyorsanız siz bugün konuğumuz Fırat Cavaş, e, Tayfun Turan, Turan ve e, Ersan Özcan. Su isimleri böyle çok aklımda tutamıyorum İlk isimler daha, daha kolay hatırlanıyor benim için. Şimdi tabii projeden bahsederken bir taraftan e, doğa içinde bir şeyler yaptığınız e, ortada mesela dün hayvanlarla ilgili bir konserdeydiniz. <gülüyor> tamam. İki tane ambulans alınması için bir e, etkinlik yapılmıştı. Nasıl geçti orası? Gayet güzeldi yani. Yani fazla tanıtım yapılamamış sanırım. Yani gündüz de zaten çok sıcaktı. Hayvanlar falan her biraz birasa perişan <gülüyor> evet. biz bir de piştik ama dün çok güzel Evet güzel bir sahneydi. Ses sistemi falan çok güzeldi. Güzel ama hep böyle olur. İkincisi bir ihtimal daha iyi olacaktır. İlkini zaten eksiklikler Hayat biraz der daha şey yapar. Derneği yapıyor. Onlara Hı -hı. çok teşekkür ediyoruz buradan bizi çağırdıkları için. Peki e, ileriye dönük böyle bir proje var mı? Doğa için çal. Mesela Karadeniz e, sahillerinde hidroelektrik santrallerinin yapımından filan bahsedilir. E, bu tarafa doğru bir şeyler var mı? Özellikle Karadeniz'de olduğu için soru direkt <gülüyor> Ya Dün akşam e, Fuat abiyle, Fuat Sakayla bir yerde oturduk. Onlar e, Amasa'da yapılan termik santrale karşı bir eylem gerçekleştirmek istiyorlar. Müzikli bir Hı. eylem. Bunun için de konuşmalarımız devam ediyor. Bir organizasyon yapılacak Amasra'da termik santral'e karşı. Çünkü Amasra'nın halkı çok şikayetçiymiş bu konuda. Yani hidroelektrik santrali zaten başlı başına bir facia ama tabi termik santral çok da ayrı Hı -hı. bir facia. Tonlarca kümür yanacak bu santralin çalışması için. Hava kirlenecek. Tabii tabii. Doğa yani, kirlenecek. Bunun için bir konser düzenleyeceğiz önümüzdeki Sahni zamanlarda. Sahil yolu vardı mesela bir dönem e, Karadeniz'de yapılması planlanan ve bildiğim ile artık e, bitti, tamamlandı. Havzadan sonra İstanbul'a kadar belli bölgelerde hala çalışmalar devam ediyor ama Karadeniz'de insanların sahille ilişkisi kesildi. O bir gerçek. Çünkü biz çocukluğumuzda hemen evimizin önünde adım attığımız zaman sahile iniyorduk. Zaten Karadeniz'de balıkçılık çok önemli. Hı hı hı. Yani sahille ilişki kesildi tamamen. Sahile inmek için artık bayağı bir yol kat etmeniz gerekiyor. Direkt sahile inemiyorsunuz. Yani Kumsal karayolu, karayolu zaten Türkiye'yi ortadan ikiye böldü. Yani. Hakikaten ol. şey Kumsal vardı. Ki... Ünye, Ünye'de meşhur tamam. Ünye sahilleri duruyor bildiğim kadarıyla. Bir de mesela Trabzon'da çok belli bölgelerde ufak tefek yerler kaldı. İnsanlar oralara gidiyor henüza evet. girmek için. Ya zamanda Kazım da bunun için çok uğraştı. O <gülüyor> sahilin yapımını engellemek adına bir şeyler yapıldı. Tabii herkesine bir grup olarak e, harekete geçti ama e, dinlenmeyince dinlenmiyor işte. İnsanları kulaklar kapalı olunca ne yazık ki siz ne söylersiniz Ulaşım söyleyeyim. ulaşım olarak tabii ki Karadeniz sahil yolu işte İstanbul'dan mesela çok daha rahat o Bolamanda virajları geçmek için 3 evet. saat evet. bekliyordunuz. Evet. Şimdi artık ...dağı derdiler, tünel falan yaptılar... ...tabii ki güzel tarafları da var ama... ...Karadeniz sahiline tam indi ve... ...o sahil yolunun... ...yani sahilin insanların sahile inmesini engelledi artık... ...yani sahille ilişkisini kesildiler... ...yani bir halkın kültürünü... ...yok ediyorsunuz gibi bir şey oluyor yani... ...bu hidroelektrik santrali için de geçerli... ...derelerin kurutulması... ...yani Karadeniz halkı... Dere, ...dereler vardır Karadeniz'de yani... E, ...deniz vardır, yaylalar vardır... Yani kültür bunun üstüne kuruldur zaten... Aileler aile, yaylası bilmem ne. Tabii tabii. Zaten, yani zaten Kardemir Türküleri'ne bakın. Hepsinin içinde bir dere lafı geçer zaten. Evet. Hep derelerin kenarında evet. türküler beslenmiştir <gülüyor> yıllarca. Artık kurutuluyor yani dereler. Peki. Peki. Şimdi projede ismi geçenlere baktığımızda işte Fuat Saka, Hı -hı. Sümer Ezgü, şey vardı şu çocukların ismini de Eylem. Öyküverk Eylem deyince niye yani şey Tepkime oldu? Onlar da <gülüyor> Trabzon'dudur Karadeniz'de <onları. gülüyor> Yalnız tabii şey e, Hepsinin şeyleri farklı <gülüyor> farklı, <gülüyor> farklı Kulvarları farklı farklı Yani Bunu bir türkünün içerisine bir araya getirmek Cengiz Özkan mesela kendi bağlamasıyla orada eşlik etmiş size 25 yıllık bir bağlama o kulüpteki bağlama Yanlış mı anımsıyorum bilmiyorum ama Ali Çiçek'ten devraldığı bağlama diye biliyorum onu Kimden almış bilmiyorum. De... 125 yıllık olduğunu kendisi söyledi. Yalnız hala baya baya güzel bir ses çıkarıyor hmm. bu ya. ya. Zaten otantikliği korumak adına çok iş yapıyor Cengiz abi. Zaten hmm. özelliği o yani. Hani, e, parçayı olduğu gibi okuyor. O aksanı, işte Aşık Veysel'in aksanını yansıtarak okuyor. Onun soundunu almaya çalışıyor. Yani zaten özelliği bu yani. Peki, öze bağlı kalıyor yani. E, yani Cengiz Özkan'ın zaten şeyi o. Hani bir, bir bağlamayla... E, insanlara kendini dinletebilen insan olarak artık evet. benim lanse ettiğim e, sanatçılardan, hakikaten sanat yapan sanatçılardan bir tanesi. Böyle pek çok sanatçıyı siz bu bünyede topluyorsunuz. Peki ileriye dönük çalışmalarınızda bunlardan yine e, en azından destek bulmak amacında mısınız? Ya da yoksa e, yeni çalışma, yeni e, insanlar, yeni sanatçılar mı? Yani yapım ekibi dışında hani yeni insanların olması tarafta harici biz ki herkes bu projede bulunsun diye dua için çaldığı bir şeyler yapsın diye doğa için bir şeyler yapsın diye. Yani genelde herkes değişecek yine %90'ı yeni insanlardan oluşacak. Aslında bir de doğa için çalı projesinde yani içinde bulunan ünlerde şöyle bir yardım istenebilir. Benim düşüncem bu da tabii bizim tek başımıza yapabileceğimiz bir olay değil. Bir organizasyon şirketinin işte herhangi üstlenmesi bir gerekiyor. E, üstlenmesi gerekiyor. Yani bir konser düzenlemesi gerekiyor. Hı hı. Atıyorum Kozak Yaylası'ndan bir bayan yanımıza geldi. İşte resmen yanımızda ağladı. Yaylasının Elinden gitti, ellerinden gittiğini falan söyledi. Altın aramalar yapılıyormuş galiba. Hmm. Hani yardım istiyor ama tamam hani biz bir yere kadar yardım edebiliriz. Hani bir konser organize edilse işte buna medyada destek olsa işte tabi ki Cengiz Özkan'a söyleseniz Serkan Çağrı'ya söyleseniz Fuat Sakay'a söyleseniz Sümer Abi'ye söyleseniz hepsi seve seve gelip orada konser verecektir. Yani ben buna inanıyorum yani. Evet. Peki bir türkü daha dinleyelim mi? Aha, bu sefer e, Karadeniz ben, bu kadar bahsetmişken Karadeniz'e gidelim. Burada bir yoldayım da da Mücgen Özenacı var Cengiz Öfkandan sonrası söylüyor. O da benim hem teyzem ede <gülüyor> Ankara'da ezdacıdır kendisi. Tam burada <gülüyor> ezdacılığından onu da söylenmedi. <gülüyor> Öyle mi? Mücgen burada dinliyorsa, selamlarımız. Zinmiyorsa selamlarımızı iletiyoruz ona. Haberi ben. var. Ha, o, zaman. o ve ezdacı arkadaşları dinliyordu şu an. <gülüyor> Azıcık Trabzon Türküsü söyleyeyim ben size o zaman. Olur. Tayfun deş. mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gemiler giresune, yar olayım sesune Gemiler giresune, hay yar olayım sesune Bir daha vuraydı, oy oy Ey ey nefesun nefesüme bir daha vuraydı, oy oy, ey ey nefesü nefesüme Oy aman, gelin aman, aldı dağları duman Oyaman aman gelin aman, sardı dağları duman Doğru yürü ah gelin, oy oy Ey ey bayıldım aman aman Doğru yürü ah gelin, oy oy Ey ey bayıldım aman aman Gemilerin serini de tanımadın Geleni gemilerin senreni hoy tanımadım. Geleni acep nereye korular hoy hoy hey hey sevdaluktan. Acep nereye korular hoy hoy hey hey sevdaluktan. Oy aman gelin aman, sardı dağları duman Oy aman gelin aman, sardı dağları duman Doğru yürü ah gelin, oy oy hey, hey. Bayıldım aman Adına Hakikaten çok güzeldi. Ee, şimdi tabii çalışmaya dönelim. Ee, 91 kişi büyük bir ihtimalle ilk e, projede de, <gülüyor> ikinci projede de, uzun önce bir yoldayımda da e, mutlaka şikayetçi olan olmuştur. Çalışmaya katılanlardan var mı? Hani Nereden beni 3 saniye var mı böyle bir şey? Var, salladım ama. Biliyor, biliyor. Salladınız mı yoksa biliyor muydunuz? Aha, birkaç arkadaş aradı beni özellikle sonra. <gülüyor> Şaka bir yana ama 91 kişi var. Mutlaka beni 3 saniye göstermişsin Beni 1 saniye göstermişsin 5 saniye zaten 91 göstermişsin 91 Normalde 91 kişi var bir parçada. Bir parça kaç kişi sağabilir Yani bölünce zaten 3 saniye bile yani iyi bir rakam. Hı hı göstermek için. Yani öyle insanın demesi çok mantıksız olurdu ama tabii ki öyle insanlar var. <gülüyor> yani iki tane çıktı yani isim vermeyeceğiz tabii ki. Hiç öyle bir şey yok. Ha, çok teşekkür ederim. Fırat bu şikayet etti kendinden. <gülüyor> Herkes <gülüyor> Niye <ben> geldi katkıda <gülüyor> bulundu. Söyledi. Onun hiçbir şeyimiz yok. Diyecek bir şeyimiz yok. Hepsini de çok seviyoruz ama hani buraya gelip 3 saniye söyledin. Söyleyeceğin işleri atıyorum uzunca bir yoldayım. Dedin çıktın. Sonra gelip beni az göstermişsin demesi tuhaf. Ulan, zaten uzunca bir yoldayım deyip çıktın. <gülüyor> Ulan dedi değil mi? <gülüyor> yani neyse sağ olasın. Ya. Yani. <gülüyor> onun için hani sanki bütün parçayı söylemiş de o sadece orasını kesmişiz. Hani uzunca bir döyeyim lafını attım mı orada yani parçanın neresini söyledi hatırlamıyorum Aha. bu kişinin. Hani zaten az söylemişsin belli ama böyle şeyler oluyor tabii. Yani yani kendi projede daha çok hani sorun çıkartan insan oluyor daha. <gülüyor> hani genel eleştiriler dışında. <gülüyor> Kumpasa geldiniz yani. <gülüyor> yani yani öyle tuhaf şeyler şey bazen. Aynı şey buradaki arkadaşlar için de geçerli. herkesin memnun edemez. Yani Peki e, Facebook e, ya da diğer benzeri e, forumlardan, sitelerden size başka nasıl ulaşılabilir? Şimdi web sitenizden ulaşılıyor. Ama oldu da insanlar web sitesine giremediler, ulaşamadılar vesaire. Çok daha rahat ulaşabilecekleri platformlar var mı? Yani. Her herkesin Facebook'ta bir accountu var. Arsen'in pek arkadaşı yok. 10 tane falan. Onun için Arsen'e eklerlerse Arsen Özcan, Arsen Özcan. Arsen arkadaşlarından diyeyim <gülüyor> ya. Vallahi. Ben Arsen'e arkadaşlarından biri abi? İşte evet. öyle dediğin kadar az değil. Yani yanlış mı biliyorum? Şu an 10 kişi var şu anda. <gülüyor> 10 kişi 3 kişi, kişi, kişi, kişi. Bu, kişi bu 8. profilimde oynuyorsun. 2 2. Oradan de. da ulaşabilirler ama doaici.com'dan ulaşırlar. Bu mailler direkt bana geliyor zaten. Hepsi de inceleniyor, Hı -hı. saklanıyor. Buradan başvurabilecekler. Tabii tabii kesinlikle. Peki e, ne kadar vaktimiz kaldı diye hemen zor zahmet dönüyorum. Bir şarkılık daha vaktimiz var diye görüyorum arkadaşlar. E, Hı -hı. Yavaş yavaş artık toparlayacağımız kıvamda. Hatta aslında hepimizin beraber söyleyebileceği bir doğa için çal yapabileceğimiz bir şey. Hey. Ne olabilir ne söyleyeyim? Halide diye. Halide. <gülüyor> Ali'nin hikayesi de... çok komik yani bunlar çok seviyorlar Türkiye'yi. Ah, dinliyor muyuz? Hayır çok seviyorlar sürekli böyle. Hı. hani ben söylemeyeceğim dediğim halde parçaya giriyorlar mecbur konserde söylemek zorunda falan kalıyorum yani. Yapalım mı? Ne yapalım? Haydi. Hikayesini anlat da önce mi? onu gör. Hikayeyi anlat Sen başka da. bir şey çalalım o zaman. Ya hikayesi Ali diye bir bayanın <Gülüyor> <Gülüyor> işte sevdiği bütün erkekler ölmüş. Aa, bir ablamız Onun var. Onun üzerine yani. bir destan yani. Hani Balkan Konak bunu söylemiş diye hatırlıyorum. Güzel işle de güzel bir şekilde. İkinci, ikinci üçüncü <gülüyor> albümle falan söylemişti yanlış hatırlamıyorsam o kampanya dönemi. Evet. evet. Yani zaten. Peki ne söyleyeyim neyle kapatalım programı? Ne söyleyeyim derken ben kendimi kattım zaten direkt içine. Evet. O zaman sen söyle abi. Daha yok artık. <gülüyor> Aa, sen bir tane söyle çalalım hemen. <gülüyor> yok canım. Ha şey ben söyleyeyim çalın? Hayır, hayır, sen iste çalalım. Ha, is ne isteyeyim suat. Suat sunadan. <gülüyor> konuşuyorum öyle konuşuyorum bak oluyor bizdeyiz burada zaten e, fuat saka'dan bir şeyler olsun diyeceğim ama tabi istek almıyoruz falan <gülüyor> istek yok, yok. E, yani, ben e, sürekli istekleri çalıyorum İlk kez ne isteğim var diye sorulunca hakikaten zor olduğunu anladım roman mı hocam? o zaman fuat saka'dan ben buldum, roman ha, ben beber abi daha ben iyi ederim bilir. sana yani fuat saka uzmanlık alanında abi lütfen gelirim bir <gülüyor> hadi Ersenç hadi bitirelim Tam beraber yaparız ya. Ben yorgunum abi dedi ya. Eşlik edersin <gülüyor> ona. İşte ben kemençe olması lazım diyorum da işte. Abi istek ne <gülüyor> tamam, dediniz? İşte isteği yaptık biz. Ben kemençe zaten. efekti <gülüyor> yaparım sana ya. Ben arada gıgılarım sen merak etme. <gülüyor> şeyde yüreğine sor film müziklerinden kalmış benim de kulağıma. Zaten Fuat Sakı deyince filmimizi. Aynen. Şey dans müzikleri. şey Anadolu <gülüyor> tabii, tabii. Ateşi falanlar Anadolu Ateş filanlar. Anadolu yapar. Peki. Ee, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, çok çok çok teşekkür ederiz. Bugün de bizimle beraber olduğunuz... 3. Gün... de bekliyoruz yine. Yani katılmayı bekliyoruz. Radyo. <gülüyor> Mutlaka zaten 3. de de sizinle beraber olacağız. Çünkü Hı -hı. yaptığınız çalışmalar hakikaten takdir edilirse. Hakikaten büyük keyifle izlenip dinlenil dinlenilirse çalışmalar. Çok çok daha iyilerinin de geleceğini biliyoruz. Şu ana kadar olanlar zaten iyiydi ama hani HF hey, hey, hey, hey, bir öncekinden daha iyisini Hı -hı. yapmaktır ya bunu başaracağınıza ben eminim. Öncelikle Fırat Çavaş yine bu işin beyni olduğu için ve <gülüyor> aslında bak buradan söylüyorum. Yani. Aslında bir <gülüyor> iki peruk var. Peruk. Peruk takıyor. Facebook'ta herkes yazsın. Her saçım var. Sakalları da takma. Tamam, abi. peruk doğuştan ama yani. Peruk. Çıkmıyor sabit. Ee, peruk. Aslında Fırat'a yakışıyor diyorum ya. Saçı <gülüyor> olsaydı çok kötü olurdu ya vallahi. Sabit peruk. Sabit, sabit, sabit Yayın öncesi. <gülüyor> <gülüyor> yayın öncesi arkıma geldi bu şimdi. Evet, evet. Ee, tabii Tayfun Turan e, bu o da buradaydı bugün. Tekrar sana da çok teşekkür artık ediyorum. 25 gün sonra Tayfun artık İstanbullarda olmayacak. Neredesin? Var mı bir adres? Vallahi Türk Silahlı Kuvvetleri nereye göndereceğiz sorayacağız artık <gülüyor> yapacak bir şey yok. Şu an belli değil yani. Yok Vatenin belli değil. 7 ya da 8 için. Ağustos'ta belli olur büyük ihtimal. 10-12 arasında giderim. 10-12 gibi o. de Vatani görevini yapmamızı. O zaman 15, 17, 18 o aralarda da buradayım inşallah. Bir ara mektup adresini gönderesin, Orada olduğun süreç içerisinde biz mektupları yaptırırız artık. Böyle. Zaten şey yaparım ben ya. Facebook'tan da ilan <gülüyor> Düştüğüm oradan arkadaşlar böyle hafta sonu ziyaret falan gelirler. <gülüyor> Peki e, sana da şimdiden hayırlı tezgereler diliyoruz. Ee, takımın hani en azından beynindesin sen evet, de. Beynin noktasındasın. Yapım ekibindesin. Yani. E, senin anladığım kadarıyla müzikal anlamda e, deneyimine çok fazla ihtiyaç duyuyor arkadaşlar. Çabuk gel ki üçüncüyü fazla aksatmayın. Benim gelmeme biter o ya zaten. <gülüyor> öyle, ama yok öyle sensiz ayarladık. de olmasın canım. yani yok, En azından olacağım, Ha kışla da mışla da bir yerde Kırın izne geldiğinde falan. falan. <gülüyor> Ve... Aa hakikaten kralarını. bak hiç fena fikir değil. Kışla da verin işte. Ne var? Asken Komutan... izin vermez. Özün vermeyi bitir. Belli olmaz yok. yani en azından. Gerçi bunda. özel izin falan olabilir ama yok. Ya gitmeden çekeriz benim bölümü zaten. Ha, şeyle. Da keple meple falan sana söyletirler yani ama parçam. yok oldu olmaz resmi kıyafetler daha 20 gün var biz ufak ufak başlarız artık herhalde Tayfun'da başlarız <gülüyor> İyi, hadi bakalım yani. ee, Ve sevgili Ersan geçtiğimiz e... <gülüyor> panik yok evet. Ge geçtiğimiz e, programda sevgili Tayfun <gülüyor> ve Fırat buradaydı zaten seninle ilk kez e, burada karşılaştık danıştık hakikaten çok e, keyif aldık programımıza katıldığınız şey için üçünüzde e, senle de umarım bir sonraki programda tekrar birlikte oluruz Tabii hoş geldiniz, sefa geldiniz ve güle güle diyeceğiz artık programı kapatacağız. Ederiz, Son söyleyeceğiniz hani dilekleriniz varsa e, söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları da toparlayıp programı bitirelim artık. Niye bana baktınız? Projeye <gülüyor> destek vermiş olan bütün sanatçı arkadaşlarımıza, dostlarımıza, abilerimize çok teşekkür ediyoruz. Evet yani işte Hasan Salta'a ya teşekkür ederiz. Ha evet e, kalan müzikten değil mi? Oraya? bize verdiği için hiçbir karşılık beklemeden hı hı. Ee, onun dışında işte alergo firması sağlıkla ilgili olduğu için sanırım söylememde de yok adını zaten <gülüyor> yok zaten şey var burada bir sürü yani, e, sponsor çok da geçiyor. Çok teşekkür ederiz. Yani bize destek vermiş olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Peki. Efendim HSP programındaydınız. Bugün doğa için çal oluşumu, çetesi, e grubu siz nasıl adlandırıyorsunuz konuğumuzdu? <gülüyor> <gülüyor> o biraz zor. Şimdi zaten Ersan'a sen balerin şey balet baletli. yapıp çek şey, evet, e giydirdin. bize evet. ders o Çekemiyor beni ondan. Yani kendisi baletlik yakışmaz vücuduyla. <gülüyor> Abi. Ya Deniz yarışır yani ne olacak? En kötü ihtimalle olur. Ya yanımdan geçemez ki. <gülüyor> Yok zaten kavgası da vardır onunla. Öyle mi? <gülüyor> Yok ya şaka. Benim işte. bacaklarım daha güzel değil mi Hayır <gülüyor> <gülüyor> <Yani>, o öyle <gülüyor> mi? Peki e, efendim programın sonuna geldik. E, tekrar teşekkür ederek bugünkü programımızı noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta salı günü yine Hasbihal programında. Yine Radyo Havan'da sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. İyi haftalar, hoşçakalın. Hasbihal hazırlayan ve sunan Cüneyt Gülen.